Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, bugün Dünya Sulak Alanlar Günü ve bu yıl 2 Şubat'ın teması İnsan ve Doğa İçin Sulak Alanlar Hareketi. Tüm dünyada yeryüzünün en zengin ve üretken ekosistemlerini oluşan sulak alanları yok olmaktan kurtarmak ve bozulan sulak alanları eski haline getirmek için harekete geçme çağrısı var. Çünkü yaşamlarımızın bağlı olduğu canlı kaynağımız sulak alanları ve bu alanlarda yaşayan türleri hızla kaybediyoruz. 2021 yılında tuz gölünün sularının çekilmesiyle yaşanan flamingo yavrularının toplu ölümü hala hafızalardayken su miktarının son 50 yılda %46 azaldığı Burdur Gölü'nde artık tehlike altındaki türlerden dik kuyruk ördeğine rastlanmıyor. 2 Şubat vesilesiyle ülkemizde sulak alan kaybına vurgu yapan WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarımsal sulamanın bunda önemli bir payı olduğuna dikkat çekiyor. Vakıf tarım sektöründe modern sulama yöntemlerine geçmenin önemini vurguluyor. Yeraltı sularını besleyen, taban suyunu dengeleyen, su rejimini düzenleyerek sel ve taşkınların yıkıcı etkilerini azaltan sulak alanlar Erezyon ve sediman kontrolü yaparak toprağı koruyor, balıkçılık, sazcılık ve turizm olanaklarıyla yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Doğanın çeşitliliğini ve eşsiz güzelliklerini barındıran göller, nehirler, dereler, akiferler gibi sulak alanları içeren tatlı habitatları, tüm dünyada bilinen hayvan türlerinin %10'undan fazlasını ve tüm balık türlerinin %50'sinin yaşam alanı. Tüm işlev ve değerlerine karşın sulak alanlar, yüzünde en hızlı kaybın yaşandığı ekosistemler. Dünya genelinde sulak alanların durumunu takip etmekle görevli Ramsar Sekreterliği'nin 2018 yılında yayınladığı bir rapora göre yapılaşma, kirlilik, kurutma, aşırı kullanım gibi çeşitli sorunlar nedeniyle son 300 yılda dünyadaki sulak alanların %87'si 1970'ten bu yana ise %35'i yok oldu. Dünya yüzeyinin yaklaşık %6'sını kaplayan sulak alanlar dünyadaki karbonun %14,5'ini tutarak sulak alanların tarım alanlarına dönüştürmesinin büyük miktarda karbondioksitin açığa çıkmasına neden olacağı da aşikar. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Dünya Sulak Alanlar Günü'nde yaptığı açıklamada şöyle dedi. WWF, Yaşayan Gezegen Raporu'na göre 1970-2016 yılları arasında dünya genelinde Omurgalı canlı popülasyonlarında yaşanan büyük azalma yaşadığımız ekolojik krizin en önemli göstergelerinden biri. Ne yazık ki yapılaşma, kirlilik, kurutma, aşırı kullanım gibi faaliyetler nedeniyle en büyük kayıp da yüzde 84 ile sulak alanlarda yaşandı. Ülkemizde de ne yazık ki en çok sulak alanlar zarar görüyor. Bu süreci tersine çevirmek mümkün. Bunun için kamu yönetimi, tarım sektörü ve ilgili STK'ların birlikte harekete geçmesi gerekiyor. Sadece tarımda damla sulamaya geçerek bile ülkemizde her yıl toplam 16 milyar metreküp su tasarrufu yapmak, su alanlarımız üzerindeki baskıyı azaltmak mümkün. Bu miktar 80 milyona yakın nüfusa sahip Türkiye'de yaklaşık 3 yıllık evsel su ihtiyacına denk etti diye konuştu. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Polonya, göçmenlerin yasa dışı yollarla Avrupa Birliği ülkelerine geçmesini engellemek amacıyla doğu sınırına bir duvar inşa etmeye başladı. Duvar, UNESCO Dünya Miras Listesindeki geniş ve antik Białowieża ormanını da ikiye bölecek. Orman sınırında yer alan Avrupa bizonu, vaşak ve diğer nesli tükenmekte olan türlere ev sahipliği yapan Białowieża ormanından geçen duvar inşası Doğal hayata zarar verecek. Roy Tersin'i aktardığına göre UNESCO'nun Dünya Mirası Merkezindeki Doğal Miras Birimi Başkanı Guy De Polonya'nın duvarının korunan alan üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmayacağını göstermesi gerektiğini belirtiyor. Polonya, gerekli güvenceleri almadan ve doğal miras için danışma organımız bunun olağanüstü evrensel değeri etkilemeden yapılabileceğini ikna olmadan ilerlememeli deniyor. Evet, böylece doğal habitatları ortadan gereksiz yere ikiye bölmek olacak iş değil. Bundan 30 yıla yakın zaman önce İsviçre'den onlarca yıl sonra ilk kez İtalya'dan sınırı geçen bir kurdun görülmesi çevre grupları tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. 19. yüzyıl boyunca da 20. yüzyılın başlarında da İsviçre Alplerinde boz ayı, vaşak ve kurt başta olmak üzere birçok hayvan türünün soyu ne yazık ki tükenmişti. Sık sık elde yememiş, tertemiz diye tanımlanan bu yüksek dağlık bölgenin doğası bilhassa tek bir yırtıcı hayvan türü insan tarafından tahrip edilmişti. Şimdi her üç türde bu dağlara geri döndü. Ne güzel. Kuzey Doğa Derneği 15 yaşına girdi. Kuşların, kurtların, bozayıların, vaşakların peşinde bilimsel temelli doğa koruma çalışmalarına tam 15 yıldır Kuzey Doğa Derneği devam ediyor. 2022 İlkbahar Kuş Halkalama Sezonu Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinde ulaşmak isterseniz adresi de at Aras Bird Station diye geçiyor ve böylece Covid 19 nedeniyle güncellenmiş katılım koşullarını inceleyebilirsiniz Kuzey Doğa Derneği'nin web sitesinde ve gönüllü olarak bu çalışmalara katılabilirsiniz www.kuzeydoğa.net adresini ziyaret ederek